Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün 5 Haziran yani Dünya Çevre Günü. 1972'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla Dünya Çevre Günü'nün kutlanmasına başlanmıştı. 5 Haziran Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü ilan edilişinin ardından tam 40 yıl geçti. Her yıl özel bir temayla kutlanan Dünya Çevre Günü'nün bu yılki teması ise Düşün Ye Tasarrufet olarak belirlendi. Birleşmiş Milletlerin tüm dünyada çevre duyarlılığını arttırmak için kutladığı Dünya Çevre Günü sivil vatandaşların olduğu kadar hükümetlerin ve çevre politikalarında duyarlılık göstermesine vesile oluyor. Kenya'daki Turkana Gölü'nün ana su kaynağı olan Omo Nehri üzerine yapılması planlanan Dev Gibe 3 Barajı'nın tehdidi altında şu anda bu güzel nehir. Bir dizi barajı içeren Gibe projesi gerçekleşmesi durumunda bölgedeki 340 bin insanın yerleşim ve tarım alanları sular altında kalacak. 250 bin insanı ise susuzluk, açlık, salgın, hastalık riskleri bekliyor. Kenya ve Etiyopya'da bulunan nehir üzerinde yapılacak baraj için yıllardır mücadele eden Kenya'nın yerli kabilelerinden Joshua Angeley'i bağlı olduğu Turkana Gölü kardeşliğinin ...uluslararası kuruluşların kredi vermesini engellediğini, gösteriler düzenlediğini ve barajın yapılmasının önüne geçtiğini ancak... ...Çin'in baraj için kredi vermesiyle birlikte inşaatın yeniden başladığını dile getiriyor. Angelia'yı Kenya ve Etiyopya'da bilim insanlarının çalışmalarının bu barajların ciddi ekolojik etkileri olacağını gösterdiğini belirtiyor. Angelia'yı öncelikle göl küçülecek, su oranında düşüşler yaşanacak... Baraj tamamen dolduğu zaman 5-7 yıl içerisinde tüm gölün suyu kurumuş olacak. Gibi 3 barajı zaten 5 barajlık bir kompleks. Barajın alt kısmındaki topluluklar yerinden ediliyor. Büyük sulama projeleriyle büyük tarım alanlarına sahip olunabilsin diye diyor. Angeleyi, Turkan'a gölü kardeşliği olarak mücadeleyi de bırakmayacaklarını sözlerine ekliyor. Evet durum anlaşılan her yerde aynı Amazonlardan Hasankeyf'e kadar her yerde barajlar doğa yıkımına neden oluyor. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta gündeme gelecek olan bir yasa vardı. Tabiat ve Biyolojik Çeşitli Koruma Kanunu tasarısı. Tabiatı Korumama Kanunu olarak da geçiyor bu kanun. E, fakat bu hafta gündemden gelecek haftaki gündeme e, alınmış durumda. Dolayısıyla yaşam savunucularının tüm tepkilerine rağmen hazırlanan bu tasarı şimdiye kadar yapılmış en koruma yoksunu düzenleme olarak ifade ediyor kendileri tarafından. Tasarının yasalaşması durumunda ise madencilik, enerji, sanayi, tarım, turizm doğaya zarar verebilecek pek çok yatırım kolaylıkla gerçekleşecek. Yasa tasarısına göre doğal sit statüsü de kaldırılıyor. Milli Parklar Kanunu da yürürlükten kaldırılıyor. Bu kanun da değişiyor. Ayrıca tasarıdaki koruma-kullanma dengesi ifadesiyle doğa kaynaklarının asıl olarak kullanılması amaçlanıyor. Yani ülkenin doğal değerleri ekonomik faaliyete açılacak. Doğa kaynaklarının özel kişilere ve şirketlere tahsis edebilmesi kolaylaşacak. Yani rant ekonomisine dahil olacak. Güzel bir haber. Hastaneler kendi elektriğini üretecek. Sağlık Bakanlığı enerji dostu... Hastane projesini uygulamak üzere harekete geçmiş. Buna göre bakanlık hastanelerde ısıtma soğutma elektrik için daha az enerji sarf edilmesini planlıyor. Ve Yenişehir hastanelerinin de enerji verimliliği ön planda tutularak projelendirildiği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu Çin malı güneş panellerine anti damping vergisi getireceklerini resmen açıkladı. Avrupa Birliği bundan böyle Çin'den gelen güneş panellerine %12 oranında vergi uygulayacak. Vergi uygulaması 6 Haziran'da uygulamaya girecek. Bu oran Ağustos ayında %47'ye kadar yükselebilecek. Avrupa Birliği dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi olan Çin'i bu ürünleri Avrupa pazarında maliyetin altında satmakla suçluyor. Çin'deki firmalar Avrupa'daki pazar paylarını birkaç yıl içinde %80 seviyesine çıkarmıştı. Avrupa Komisyonu'nun kararı üye ülkeleri bölmüş durumda. Fransa ve İtalya bu kararı destekliyor ama Almanya, İngiltere ve Hollanda kararı tepki gösterdi. Alınan önlemler geçici olduğu ve Aralık ayına kadar tarafların anlaşmasının ümit edildiği kaydediliyor. O zamana kadar anlaşma alınamazsa önümüzdeki 5 yıl için bu vergi uygulanacak. UNESCO Türk Milli Komisyonu'nun Tuzgörü ve çevresine özel çevre koruma bölgesi geçici aday listesine dahil ettiği bildirildi. Tuzgölü, Akyaka, Gökova ve Köyceğiz, Dalyan özel çevre koruma bölgelerinin UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasını talep eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başvurusunu değerlendiren UNESCO Türkiye Sekreteriyası Tuzgölü Çevre Koruma Bölgesi kabul etti. Tuzgölü'nün UNESCO Dünya Mirası asıl listesine girmesi durumunda Türkiye'den ilk kez kültür varlıkları dışında doğal bir alan dünya mirası olacak. UNESCO Dünya Mirası alan listesinde Dünya çapında 725'i kültürel, 183'i doğal, 28'i karma, doğal ve kültürel olmak üzere 936 miras alan yer alıyor. Listede şu anda Türkiye'den 8'i kültürel, 2'si karma olmak üzere 10 miras alanı bulunuyor. Evet bunları bulunması değil korunması tabii ki aynı derecede hatta daha da önemli değil mi? Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik